Elhamdülillahi Rabbil alamin Ve lakıbetü lil müttekin Ve salatu ve selamu ala seyyidina ve nebiyina ve şefi'ina Muhammed Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Euzü billahi minas şeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum aziz. Alayhi ma anittum harisun aleikum bil mu'minina raufur rahim. la ilaha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 Çok aziz ve pek muhterem Müslümanlar. İsterseniz şöyle gözünüzü yumun, İslam ve iman kanatlarınızı takın, ruhani varlığınızla 1400 küsur sene evvelinin Mekke semalarına doğru bir uçun muhterem Müslümanlar. arz üzerinin kalbi evet Cenab-ı halık Zülcelal'in beytinin bulunduğu beldeyi emin mukaddes ülke ve belde fakat insanlar 570 sene kadar boş vakit içerisinde fetret devri Allah korusun onlara büyük mahrumiyetlere şaşkınlıklara ve hatta sapıklıklara sevk etmiştir. Onun için peşinen dua ediyorum. Cenab-ı Hak hiçbir millet ve cemaati sahipsiz bırakmasın muhterem Allah. Bu münasebetle şunu ifade etmek istiyorum. Cemaatler, milletler ve toplulukların irşada, ikaza, Vazun nasihate Bu yolla manevi sahiplere şiddetle ihtiyacı var muhterem ünler. 200 sene kadar evvel yazılmış el yazması bir eser Mahdutat'tan diyoruz ona Osmanlı tabiriyle Konya'mızın merkezinde 18 peygamber Kazalarında 4 nebiydi Merkez ve kazalarında 450 kadar evliya metfur. Yani tarih boyu Konya boş kalmamış. Aşağı yukarı geçen dersimde dediğim gibi bin yıllık İslam tarihi içerisinde ki Alaaddin Camii, İplikçi Camii Selçuklu eseridir. 900 seneyi geçen tarihi vardır bu eserlerin. Cenab-ı Hak bu millete kıymetini bilmeyi nasip etsin inşallahu teala Konya halkı bu geçen 900 küsur sene içerisinde sahipsiz kalmamış. Kürsiler boş kalmamış, minberler boş kalmamış, mihraplar boş kalmamış. Konyalının kulağına ey millet Allah'tan korkunuz, İslam'a sarılınız, Kur'an'dan ayrılmayınız, yol Hazreti Muhammed'in yoludur diye... Asırlar boyu bu ses kulaklarda çınlanmıştır. Öyle olduğu için Konya, Konya'dır muhterem ünliler. Evet, bunu böyle ifade ettikten sonra diyorum ki, Mekke-i Mükerreme'ye hep beraber şöyle bir bakıyoruz, fahri kainatın gelişinden evvelki Mekke-i Mükerreme. Ahlak, fazilet ve edep denen şey, lügatlardan bile silinmiş. Ya muhterem Müslümanlar, Akif'in sefahatta ifade ettiği gibi, ahlakını bir görsen onun diyor. İçki yüzler suyu, ahlakını bir görsen onun. Ya, Mekke-i Mükerreme'ye ulaştığınız zaman, insanoğlu insan olduğu halde canavarları aratacak kadar korkunçlaşmış muhterem Müslümanlar. İsa Aleyhisselam var, Peygamber Efendimiz arasında ifade ettim. 570 sene gibi bir zaman var aziz Müslümanlar. İnsanoğlu yakın yolunu, inancını kaybetmiş. İlahi bütün faziletler lügat kitaplarından dahi silinmiş. Akif o günü ifade ederken yine sefahatında öyle diyor. Feyza bütün afakını sarmıştı zeminin. Feyza bütün afakını sarmıştı zeminin dişsiz mi bir insan onu kardeşleri yerdi diyor. Bak bak mümin kardeşim 1400 sene evvel dişsiz mi bir insan onu kardeşleri yerdi. Aradan 1400 sene gibi daha fazla bir zaman geçmiş dişsiz insanları kardeşleri yiyor. Dikkat ediyor musunuz muhterem Müslümanlar? Ya, muhterem Müslümanlar halik Zülcelal'den manevi ve pek büyük sahipler istiyoruz teala. Öyle sahipler ki gönüllere girecek sahipler, öyle sahipler ki vicdanları yıkayacak sahipler, öyle sahipler ki insanı Kur'an'ın abu hayatıyla yıkayacak ve Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretlerinin yoluna sevk edecek muhterem üminler. Cenab-ı Hakk'a dua ediyoruz ve ümitliyiz Müslümanlar. Ümitliyiz inşallah öyle bir iyi günü görmeden ölmeyeceğiz Konya'lılar. Evet. Mekke-i Mükerreme'de doğuş günleri, ben onun üzerinde durmayacağım. Çünkü Konya'mızda Mevlid-i Şerifler tertip edilecek. Fahri Kainat'ın Doğuşu Mevlidler'de Süleyman Çelebi'nin diliyle zaten anlatılacak. Sonra genç vaız ve hatiplerimiz benden daha güzel konuşmalarla Peygamber Efendimiz'in doğuşundan bahsedecekler. Ben size Allah Resulü'nün şöyle görünümünden bazı şeyler bugün vermeye çalışacağım dersimde. Gerçi muzumuz Cibril hadisiydi ve İslam'dı. Aşk eri mesnevisinde öyle diyor. Aşk eri Mevlana Mesnevisinde öyle diyor. Yekdehan khahem pehnayi felek tabigulum reshki an, an reşki melek. Feleklerin genişliğinde bütün ecramu semaviye kainatı takayül edin. Feleklerin genişliğinde bir ağız isterim ki meleklerin kıskandığı Hazreti Muhammed'den söz açayım diyor. Seni, gidi seni. Mevlana celalettin Rumi Hazretleri müşrikmiş. Ya muhterem Müslümanlar. ya ya. Türkiye'mizde ve dünyada arzlarında çıkan yeni bir şebeke. Korkunç bir şebeke, tehlikeli bir şebeke ama. Evet muhterem Müslümanlar. Bütün evliyamızı, bütün Allah dostlarını yerle bir etmek isteyen bir şebeke muhterem Paçası, çamurlu, ağzından korkunç kokular gelen bir şebeke. Aş eri Mevlana'mız öyle diyor. Rabbim şefaatine nail kıl. Yekdehân kâhem ve pehnâî felek, tâbi gûyem reşki reşkî melek. Kâinatın genişliğinde bir ağız isterim ki, meleklerin kıskandığı o büyük mürşitten, Yüce Nebi'den söz açayım diyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin de mektubatında bu muzu şöyle türlendirir bu manayı: Ma im medahdu Muhammeden bir mecaleti, bel medahdu mecaleti bir Muhammedi. Ben diyor, eğer mektubatım ve diğer eserlerim ve sohbetlerimde eğer Hazreti Muhammed'in metinden bahsettim, vasfından söz açtımsa, ''Zannetmeyin ki sözlerimle Hz. Muhammed'i methettim, onu methettmekle sözlerime, kelamıma değer verdim.'' diyor. ''Renk verdim, ahenk verdim.'' diyor. İsterseniz, isterseniz Peygamber Efendimiz'in senasına dair söylenen sözler, gerçi dersimiz ilerledikçe konuşacağız bunları ama, berbeşi peşin olarak, bir de İbnül Fariz'dan söyleyeyim bakınız. Yani Allah Resulünden söz açmak, Peygamberimiz Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin fazail ve kemalatından söz açmak deyince Kahire ulemasından ve velilerinden ve 15 sene Mekke-i Mükerreme'de mücavir kalmış Evet, muhterem Müslümanlar Ömerübnül Faril diye bir zat Kütüphanemizde külliyatı var Külliyatı var kendisinin bütün bu külliyatın sanki bel kebiğini teşkil eden bir beyti. Muhterem Müslümanlar bir beyti. Peygamber Efendimiz hazretleri için şöyle diyor bakınız ve ala tefennuni vasıfihi bi husnihi yefnez zamanu ve fihi malem yusafu tekrar ediyorum ve ala tefennuni vasıfihi bi husnihi yefnez zamanu ve fihi malem yusafu Peygamber-i Zişan, sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden bahseden insanlar, meslekinde mütehassıs oldukları halde, yani benim 48 senedir kürsüde kendi tabirim, kalemleri, kalemleri, kılınçları kıran şair ve ediplerin, durmadan, durmadan Hazreti Peygamber'i vasfeden, şiirleri, kelimeleri, kelamları, sözleri, sohbetleri olsa bu kadar üstadlar durmadan Hazreti Muhammed'in güzelliğinden bahsetseler zaman biter de Hazreti Muhammed'in güzelliği bitmezdi diyor. Rabbim dudaklarımızı eşiğinden ayırma. Amin. Muhterem Konyalı kardeşim ben böyle dua ediyorum. Rabbim dudaklarımızı eşiğinden ayırma Amin. yanaklarımızı ayak izinden ayırma Amin. beşeriyete Hazreti Muhammed'e dönüşü mukadder kıl Amin. bütün feyizler bütün bereketler arştan inen bütün rahmetler ona uğrayarak kainata dağılıyor muhterem Müslümanlar varlığın göz bebeği tek rehberi ve en büyük önderi çizgisindeyiz yolundayız nurunun içindeyiz Rabbim bizi onun sevgisinden ayırma Amin. hani güzellik deyince muhterem Müslümanlar Peygamber Efendimizin güzelliği zaman biter de onun güzelliği bitmez deyince Mustafa Asım Efendi eski Diyanet İşleri Başkan yardımcılarından Mustafa Asım Efendi Peygamber Efendimiz'in bu güzellik meselesi açılınca şöyle demiş Günah olur günah onu güzellikle hudutlamak suretine siretine özenmiş de özenmiş hak diyor yara. Günah olur günah onu güzellikle hudutlamak suretine zisiretine özenmiş de özenmiş hak onun Sadece güzel peygamber olduğu ve güzelliklerini anlatmakla hudutlamak günah olur diyor. Sureti ve sireti ve manasıyla bütün vasıfları ve fazailiyle Cenab-ı Hak onu yaratırken özenmiş de özenmiş diyor. Ya Rabbi tekrar diriliş bekliyoruz inşallah. Muhterem Müslümanlar gerçi İslam bahsinde söyleyecektim ama Buraya da yakışacak söylersem eğer Peygamberimize İshano Efendimiz buyuruyorlar. İnne din inne beda gariban ve gariba. Hadisin diğer lafzında El İslamu beda gariban ve şeyuud gariba, fetuba lil guraba. İslam garip olarak başlamıştır ve garip olarak dönecektir. Aksekili Hamd Efendi merhum bu hadisi şerifin isterseniz vereyim kısaca للğuraba, o garip olup da İslam'a ve dine ve mukaddesata hizmet eden garip kullara garip Müslümanlara ne mutlu diyor Peygamber Efendimiz din garip olarak başladı o günün konu evvelun dediğimiz insanlar muhterem Müslümanlar yani peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin Risalet sancağını, mübüvvet sancağını kaldırıp Kur'an ayatını eline alarak Ben Allah'ın Resulüyüm ey insanlar Aşka gelin, sevgiye gelin, tevhide gelin, imana gelin, İslam'a gelin, ahlaka gelin, fazilete gelin, edebe gelin ve hakeze ve hakeze Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri böyle davete başlayınca Hz. Hatice Validemiz biliyorsunuz Hz. Ali Efendimiz Hz. Ekber'den başlıyor Hazreti Ömer 40. Müslüman erkeklerden 40. Müslüman Darul Erkam'a Darul Erkam'a geldiğinde 40. olarak gelmiştir Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü <gülüyor> Bilali Habeşi'yi Müşrik olan sahibi köleydi kendisi Bildiğiniz şey Müşrik olan sahibi Alevler gibi kumlar üzerinde çıplak cesedini sürüyor Göksünün üzerine değirmen taşları koyuyor Ayağından ve sakalından tavana asıyor Üzerine kızgın demir parçalarını basıyor Lat diyeceksin Menat diyeceksin, Uzza diyeceksin, Hubel diyeceksin diyor. Ya, ya, 20. asır, hey emrine kurban olduğum Yüce Kudret! Ya, değişen ne? Müslümanlar! Biri medeniyet namına işlenen korkunç rezalet ve eşkıyalık, o biri devri cahiliyenin azgınları ve şımarıkları. Evet muhterem Müslümanlar. Ya şu Cezayir'e bakın, şu Bosna Herse'ye bakın, şu Çeçenistan'a bakın, şu Keşmir'e bakın. Azerbaycan'ın bir o birine diğerine velhasıl yeryüzündeki Müslümanların haline bakın. Bunu putları namına yapıyor. Korkunç putları namına. İsterse bu, bu put, et ve kemikten ibaret olsun, isterse taş ve tunçtan ibaret olsun. Karşısındaki, hani Akif söyledi ya, feyza bütün afakını sarmıştı zeminin. Buradaki feyza tefrikalar manasına. Tefrikalar, kopmalar, kargaşalar, çekişmeler, bütün afakını sarmıştı zeminin. Dişsiz mi bir insan onu kardeşleri yerdi? <gülüyor> Muhterem müminler, Artık derse böyle girmiş olduk. Evet, İslam'ın garip günleri ve o gariplikte dinini bırakmayanlara ne mutlu. Gençler, gençler, gençler, Allah'ın kulları, şartlar ne olursa olsun, şartlar ne olursa olsun, beşeriyet nereden gelip nereye giderse gitsin, sizin çelik pençenizle yapışacağınız ip, Arştan uzanan el hablimetin ilahi. Fe Evet, arştan uzanan ele Hazreti Kur'an'ın kopmayan kulpuna Cenabı Muhammed Mustafa'nın nurlu yoluna sımsıkı sarılacaksınız inşallahutaala. Onun için Peygamber Efendimiz, "Fetûba lil guraba" deyince, "Gariplerine mutlu" deyince, "Kalu umenil guraba ya Resulallah" Hadisin birinde, hadisin birinde kötü insanlar içerisinde az kalmış faziletli Müslümanlar diye tabir ettiler. Kendilerine uyan ve itaat eden asi olanlardan çok az. Cemiyeti kötüsü çok olan bir cemiyet. Biz iyiye gidiyoruz Müslümanlar. Kapı caminin muhterem cemaati, Şatlasalar da, patlasalar da, kahrolasalar da bu kervan yürüyor Türkiye, biz iyiye gidiyoruz inşallah. inşallah. Milyonlarlık, milyonlarlık yepyeni ve taptaze bir nesil. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen bir nesil, namaz kılan bir nesil Oruç tutan bir nesil, zekat veren bir nesil, hacca giden bir nesil Arşın arşın uzanan eline Hz. Kur'an ve Rasulünün sünnetine çelik pençesiyle sımsıkı sarılan bir nesil Babalar Babalar Sizlere sözüm var Yavrularınıza sahip çıkınız doğurup sokağa salıvermeyiniz doğurup sokağa salıvermeyiniz mahir bir kuyumcunun altın ve gümüşü işlediği gibi yavrularınızı ahlak örneği kime benzeteceksiniz onu biraz sonra konuşacağız muhterem Müslümanlar nasıl yetiştireceğiz ve kime benzeteceğiz gerçek mürşidi konuşacağız inşallah fakat ben söylüyorum Akif ''Kendin boşa gittin, bari evladına kıyma'' diyor. Duyuyor musun? Duyuyor musun peder efendi? ''Kendin boşa gittin, bari evladına kıyma'' diyor. Kadir olursam hafız ederim. Olmadıysa eğer Kur'an-ı Kerim'i güzelce okuturum, din derslerini öğretirim. Müslümanlar, evde bir mürşit yaşayacak. İhtiyaç olduğu zaman kendi evladın, o ev halkından biri doğrulacak dini bütün konularda evladını, kardeşini, etrafını ikaz edecek ve irşad edecek. Tamam mı Müslümanlar? Ama dinler de bildiğinizi yaparsanız hakkım kalır sonra. Terimi vallahi halal etmem Konyalılar. Evet. Terimi halal etmem. Evet. Zavallı, zavallı insanların birçoğu öyle diyor. Dindar insan mı? Kaldık yahu diyor. Ne günlere kaldık diyor. Dindar insan mı? Ya muhtemelen. Ne istiyor bu adam? Bu korkunç adam. Bu zift ruhlu adam. Bu beyni kokmuş adam. Bu ruhu pas tutmuş adam. Ne istiyor? Türkiye'deki bütün gençlik meyhane, kerhane, kumarhane cemaati olsun istiyor. Dava sahibi arşa el uzatan, kıbleye dönen, alnı secdeye gelen, hatta muhtemel Müslümanlar ben size gazeteyi buraya getirecektim. Konya mahalli radyolarından bir delikanlı bir gazeteden birkaç kat cümle okudu ve imanlı genç olarak ilaveler yaptı, konuşmalar yaptı. Oturduğum yerde rahatsızlandım. Hiç sormayın, hastalandım. Muhterem Müslümanlar, ya, ya, ya. Bir buçuk milyarın mukaddesatına nasıl saldırıyor? Ya, ya. Tuna boyları Kremlin surlarından Viyana kapılarına. Tlar, Trablus, Garp ve Cezayirlerden Sana ve Yemenlere Bağdat Kayasından Kahireler ve Tahranlara Çaldıranlara Muhterem Müslümanlar iman ve aşkı omuzlayıp götüren Ecdadımızın Koca Akif'in Dediği gibi Hemen hemen her dersinde okuyorum Enbiya yurdu bu toprak Şüheda yer burcu bu yer bir yıkık türbesinin üstüne dinliyor musunuz Konya'lılar? Koca Akif İstiklal Marşımız'ın nazımı böyle diyor. Bir yıkık türbesinin üstüne mevla titrer bu vatanın diyor. Mevla titrer. Ya ya ya neredeyse neredeyse bize Allah dedirtmeyecek Müslümanlar. Türkiye'mizde Türkiye'mizde, memleketimizde, öz vatanımızda Neredeyse Arşa el uzattırmayacak Hacı ve İsaade Üstadım Hacı ve Mustafa Efendi Üstadım Aziziyede hutbe okuyor Aziziyede Bizim talebelik devremiz minberden böyle diyor Ah kahbeh kursağında kaynamış ah hoca efendinin tabiri bu ah kahbeh kursağında kaynamış ah diyor başka söylenemez muhterem Müslümanlar hatta ben buna şunu ilave ediyorum hocam bugün biraz celallı diyeceksin her tarafım yara içerisinde hiç sorma konyalı kardeşim her tarafım yara içerisinde hiç sorma ya ya bu adamlara muhterem Müslümanlar bu adamlara dünyanın bütün kitap, lügat kitaplarında dünyanın bütün dil ve lisanlarında rezaleti, alçaklığı ve kötülüğü ifade eden ne kadar kelime varsa hepsini bir bir arkasına söylüyorum. Yine de rahat etmiş değilim. Yüce Rabbim dinine sen sahip çık diye Allah'ıma yalvarıyorum. Ya muhterem Müslümanlar. Evet gelecek derslerinde o gazeteyi bulduracağım inşallah teala. gençlere haber göndereceğim o gazeteyi bulduracağım muhterem müminler ben bugün İslam peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden söz açacağım demiştim muhterem müminler gözümüzü kapadık ama geç de kaldık tabii. kusura bakmayın kusura bakmayın Yüce Rabbim bize hayvani ve behimi sıfatlardan kurtulmayı insanca yaşamanın hidayet ve tevfikini çok görme lütfeyle Allah'ım diyorum. Evet muhterem Müslümanlar Mekke-i mükerremede manzara iç açıcı değil hani şöyle Mekke semalarında bir dolaşalım dedim ya size ruhumuzla muhterem müminler, bundan 1400 küsur sene evvel evet bir zatı görüyoruz bir zatı görüyoruz nur yumağı bir insan nur yumağı bir insan yüzüne baktınız mı gönlünüzdeki bütün kederler anında yok olan bir insan ağaç gölgesinde düşünüyor kaya gölgesinde düşünüyor kubbe altında düşünüyor Hacerül Esved'in önünde düşünüyor. Sakakları çatlarcasına tefekkür ediyor. Makamı İbrahim'in gerisini de düşünüyor. Altın oğulun altında da düşünüyor ve düşünüyor. Ve iç aleminde devamlı olarak biraz şöyle dile getirilmesi gerekirse düşündüğü bu. Zatın için halk ettiğin insanoğlunun bu hali ne olacak yüce Rabbim? Bu insanlık bir el ister, bu insanlık bir er ister, bu insanlık bir mürşid ister, bu insanlık bir sahip ister, bu insanlık arşa dayanan nur içerisinde bir kurtarıcı ister Allah'ım. Devamlı böyle yerine göre şakır şakır gözyaşlarıyla alemlerin yüce Rabbine niyaz ediyor ve devamlı tefekkür halinde bir insan evet latife olarak söylüyorum ve mukaddimeyi yumuşatmış olacağım tabi muhterem Müslümanlar bağışlamanızı reca ediyorum reca ediyorum Yüce Rabbim bizi Hazreti Muhammed'in nurlu yolundan ayırma yaşı kırka geliyor muhterem Müslümanlar yaşı kırka geliyor içinden kaynayan bir şey bu zatın ismi Muhammed Mustafa Ahmet, muhterem Müslümanlar. Evet. ahmet -u mahmud -u Muhammed Mustafa diye üçünü birden söylüyoruz bazen ya, sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammed İbni Abdillah, validesinin adı Amine, süt annesinin adı Halime, kardeşlerinin adı, efendim, Hakkeda ve hak eder. Çocuklarının adı sonradan, günü gelince söyleyeceğiz, Kasım Tahir Abdullah İbrahim, Evet efendim. Fatıma, Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm yavrularının ismi ve bu zat 40 yaşına gelmiştir. İçinden kaynayan bir şey. Ya Muhammed biraz tenhaya çekilmelisin. Biraz kendi kendine kalmalısın. Biraz insanlık ve beşeriyetten uzağa gitmelisin. Kalbinden gelen bu nidaya, manevi nidaya, arşi ve robani nidaya kulak veriyor Peygamber Efendimiz ve Mekke-i Mükerreme'ye 6 kilometre Cebeli Nur'un üzerindeki yar, mağara hı Hıra diyoruz muhterem müslümanlar. Allah'ın Resulü azını alıyor. Gara Hıra'ya yalnız olarak çekiliyor. O zaman yüksek bina olmadığı için belki de Cebeli Nur'un üzerinden Gara Hıra'dan Cerdüşerya çıktığı zaman Kabe-i Muazzama'yı olduğu gibi oradan görerek muhterem Müslümanlar. Ya, altı kilometreden, nasıl Meram'dan, Erenköy'den, Konya görünürse, rahat rahat Kabe-i Muazzama'da görünebilir muhterem Müminler. Peygamber Efendimiz Garı Hıra'dalar, altı ay vahiy, rüya halinde Peygamber Efendimiz'e kıvılcımlar atmaya başlıyor muhterem Müminler. Gârı Hıra'da altı ay, rüya halinde, vahiy gelmeye başlıyor. Buhari Şerifi açınız. Muhterem Müslümanlar, vahiy bahsine bakınız. Şöyle başlıyor. Evvelu ma budi'e bihi sallallahu aleyhi ve sellem min el vahy er <gülüyor> rüya salihah, er rüya sadika fe la yara ruya illa Ya Rabbi. Allah Resulüne vahyin başlangıcı rüya halinde başlamıştır sadık ve salih rüyalar olarak Peygamber Efendimiz o altı ay içerisinde rüyada ne görürse kuşluk vaktinin güneşi altında olduğu gibi çıkardı yani kuşluk vaktinde dünyayı nasıl görürsünüz etrafınızı nasıl görürsünüz kuşluk vaktinde evet her şeyi gördüğünüz gibi at açık Resulullah'ın gördüğü böyle çıkardı fiiliyatta ve görüntüde muhterem Müslümanlar böyle başladı nihayet Peygamberimiz Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri yarı hırada muhterem müminler Rabbim şefaatine mazhar kıl bütün varlığımızla yarı hıradan çıkan kervanın peşindeyiz bizi ayırma ya Rabbi evet Konyalı müminler Aziz kardeşlerim 14 asır evvel daha biraz daha fazlasıyla garı hıra'dan çıkan nur kervanının tay takipçileriyiz İnşallah o kervana mensubuz kıyamet sabahına kadar. <Gülüyor> Peygamber Efendimiz bazen azı tükendiğinde Hazreti Hatice validemiz müminlerin kıymetli annesi Müslümanlar müminlerin kıymetli annesi Hatice Validemiz ne varsa Hatice Validemizin serveti yerindeydi biliyorsunuz Peygamber Efendimiz 25 yaşında kendisi 40 yaşındaydı arada 15 sene yaş farkı vardı fakat Mekke kadınları ve hanımlarının en asili olduğu için Allahu Zülcelal Hazreti Hatice'yi Muhammed'ine yardımcı olarak verdi servetiyle Bilmem tabiri caiz mi? Bütün fazaili ahlakiyesi ve edebiyle, güzelliğiyle Peygamber Efendimiz aradaki yaş farkına itibar etmediği fazilet örneği müminlerin annesi Hazreti Hatice validemizle 25 yaşında evlenmişti. 15 senelik evlilikleri vardı. Hatice validemiz, tabi biliyorsunuz ilk inanan Müslümanlardan evet muhterem Müslümanlar, Peygamber Efendimiz'e Şimdi biraz sonra göreceği, söyleyeceğim inşaallahu ta'ala. Azık götürüyor Peygamber Efendimiz'e. Garı ı da onun haline bakıyor. Onun güzel güzel nurlar içerisinde tefekkür ve düşüncelerini sanki dışarıdan seyretiyor. Ne olacağını bazen merak ediyor. Amcazadesi Verekatübnu Nevfel. Mekke-i Mükerreme'nin en alim adamı, kütübü salifeyi, geçmiş kitapları, peygamberlere inen kitapları okuyan ve gerçekleri yakınla takip eden cidden arif kişi hatta perde arkasını bile bir izinle görecek kadar bilgisi müsait olan bir insan verakatüb-i varır olanları anlatır sabret ya Hayşe ya Hatice sabret ya Hatice dünyanın göz bebeğine sahipsin sen yüce bir peygambere de zevci olacaksın zaten oldu ya Peygamberlik de sonradan geliyor tabii muhterem müslümanlar. Gerçi Peygamber Efendimizin peygamberliği kainatın varlığından evvel muhterem müminler. Ya Ya. Ali vesselam Efendimizin gençliğinde Kapı Camii'nin kürsüsünden muhterem müslümanlar İmamı ı Kastelani'nin mevahibüle dünniyesinden Peygamber Efendimiz'e diğer enbiyaya verilmeyen vasıfları size haftalarca anlattım buradan, aylarca anlattım hatta. Peygamber hasais Mustafa, Suyuti'nin üç ciltlik bir eseri var muhtemem İmamı İmam-ı Kastelani'nin mevahibüle dünniyesi var. Üzerine sekiz cilt Zülkani'nin şerhi var. Ah, ah, muhtemem Müslümanlar Şair öyle diyor, bitmez güzelin vasfı, ağaçlar kalem olsa. Müslümanlar, şair öyle diyor, bitmez güzelin vasfı, ağaçlar kalem olsa. Ne demek haftalar, aylar falan? Ömürleri eklesen Hz. Muhammed'in güzelliği ve vasfı yine bitmez. Hatice Validemiz, Peygamber Efendimiz'in erzakını, rızkını, yiyeceklerini bırakıp geliyor. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bu 6 aylık rüya aleminde vahyin gelişinden sonra bir gün yine gârı hırada bakıyor ki ufka müthiş, müthiş bir varlık, müthiş, nur yapılı fakat bir kanadı şarkı, bir kanadı garbı kuşatan müthiş bir varlık. soruyorum hadi bakalım. Kim bu? Müslümanlar. Kim bu? Ya Cebrail aleyhissalatu vesselam Efendimiz. Vakti gelmiştir artık. Vakti gelmiştir. Cenabı ı Cebrail aleyhissalatu vesselam Efendimiz. Ya muhtarın Müslümanlar. Peygamber Efendimiz buyuruyorlar Miraç gecesinde nübüvvetin 13. senesi Peygamber Efendimizin 52-53. yaşları Miraat gecesinde, Ra'yıtu Cibri ile inde sidrati, aleyhi sit tum minah, sit tum eti canahin. Sidreyi müntaha gördüm Miraat gecesinde, sidreyi müntaha da üzerinde 600 kanadı vardı diyor. <gülüyor> Cana bu Cebriel. Garı Hira'da ilk, görüşü, ilk görüşünde Peygamber Efendimiz'e görünüşünde heyeti asliyesiyle göründü muhterem Müslümanlar Allah. müthişti tabi dehşet vericiydi bir kanadı şarkı bir kanadı garbı kuşatıyor dedim ya Pey Peygamber Efendimiz Cenab-ı Cebrail'i bu halinde görünce bayıldı diyor. Bakınız vahiy bahislerine. Hadis kitaplarının vahiy kitaplarına bakınız Cebrail'i henüz daha ilk defa görüyor tabii. Ve Peygamber Efendimiz لَقَدِ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٍ mana vereceğiz. Bugün yetişebilirsek inşallah. Yetişemezsek gelecek Cuma mana vereceğiz. Muhterem Müslümanlar evet sizin içinizden bir peygamber sizin cinsinizden beşerden seçilen bir rasul gönderdik size. Geldi diyor Cenab-ı Halik-ı Zülcelal لَقَدِ <gülüyor> جَاءَكُمْ رَسُولُمْ min أَنْفُسِكُمْ Sizin nefsiniz, yani bizim gibi beşer. Ne kadar Ali ne kadar yüce, ne kadar Allah'ın teyidine mazhar olursa olsun, beşer tabii muhterem Müslümanlar. Cenab-ı Cebrail aleyhisselamı o dehşetli kanadı ve heyeti asliyesiyle ilk defa görünce Peygamber Efendimiz bayıldılar. Hazreti Cibril, heyeti asliyesini bırakarak müşfik bir dost suretinde aleyhissalatü vesselam efendimizini kucakladı ve kaldırdı. <gülüyor> Melekler nurdan yaratılmışlardır. Biliyorsunuz ta mahalle mektebinde bize hocalarımız 4-5 yaşımızdayken öğretmişlerdi muhterem Müslümanlar. O zamanlar bir mümin evladına Allah demeyi Resulullah demeyi öğretmek cinayetti. Yakalarlar cürmü meşhut halinde emniyete sevk ederlerdi bunu öğretenleri. O Kayısılı burun tabir edilir Karaman yolu şu virajda. Silleli hoca vardı. İçinizde yaşlı olanlar bilirler muhterem Müslümanlar. Silleli hoca vardı. Evet bu böyle bir 4-5 yaşımızdayız gittik oraya işte amentünün manasını Allah'a, meleklerine rasullerine, kitaplarına kaza ve kadere öldükten sonra dirileceğimize imanın rükünleri ve İslam'ın şartlarını orada öğrenmiştik muhterem müminler bu arada meleklerden bahsederken nurdan yaratılmışlardır yemezler içmezler onlarda erkeklik dişilik yoktur tamam mı? bir de Arzu ettikleri, istedikleri şekle ve surete girerler. Taifey-i cin, al şeyatın alevden, ateşin şulesinden, melekler de Hazreti Muhammed'in nurundan yaratılmışlardı. Yani Cebrail Aleyhisselam'ın yaratılış da maddesi nurdur. Şimdi muhterem Müslümanlar, eğer Dışarıda hoparlörümde konuşuyorsa tabii Onlardan biri Onlardan biri oradan geçiyor falan Hamurdanarak geçiyor Ya hiç sormayın İslamcı genç Haberin var değil mi? Hamurdanarak geçiyor Ya diyor 20. asır diyor Herkes fezaya çıkıyor diyor Atom devri Lazer, lazer devri diyor Hoca çıkmış kürsüye hala Cebrail'den, nurdan yaratılan meleklerden bahsediyor. Bunun devri çok daha geçti diyor. Muhterem müminler, inşallah İslam bütün saltanatı ile kainatı kuşatacak ve biz o günde sağ olacağız inşallah. Evet. Rabbimden niyaz ediyorum, Allah'ı zülcelalimden istiyorum. Arzdan fazla bir şey beklenmese bile, yeni gelen neslin nur yumağı neslin sayesinde arşın sahibi bu necip milletin evladına iyi günler gösterecek inşallah. Göreceğiz öyle öleceğiz muhterem millet. Şu göreceğiz öyle öleceğize bir mum yapıştıracaktın da oraya varmadan sözgene bu tarafa gelmiş oldu. İslam garip başladığı, kuvvet buldu, tekrar garipliğe dönecek diye hadis okudum ya size muhterem müminler. Aksekili Hamd Efendi merhum ve bazı ulema, garipliğe döndükten sonra yeniden kuvvet bulacaktır diyor. Kapı Camii'nin cemaatı bilmem sözüm anlaşıldı mı? Aslı saadette İslam garip olarak başladı... Kuvvet buldu ve bütün dünyayı idaresine aldı günler öyle günler geçti ya Atlas okyanuslarından İspanyalara varıncaya kadar Muhterem Müslümanlar Aslı Saadet, Kulefayı Raşidin, Emevi, Abbasi devri, Büyük Selçuklular, Anadolu Selçukluları ve Osmanlılar Bütün dü dünya hakimiyeti neşresine kavuştu ya Sonradan Garip olarak dönecek Aksa ki Hamd Efendi merhum diyor ki muhterem Müslümanlar, o garipliğe dönüşünden sonra asıl saadette olduğu gibi tekrar İslam kuvvet bulacak diyor. <gülüyor> Müslümanlar, ikindi güneşi kadar da olsa bir iyi gün göreceğiz inşallah. Ben müjde ediyorum. İkindi güneşi kadar olsa da bir iyi gün göreceğiz, öyle öleceğiz inşallah. Peygamber Efendimizin Peygamber Efendimiz'in sahih hadisi, sahih hadisi, dünyanın ömrü bir saat kalsa diyor, Peygamber Efendimiz, dünyanın ömrü bir saat kalsa, benim itiratımdan diyor Peygamber Efendimiz, benim itiratımdan bir el çıkacak, arz üzerine iman ve aşk ve adaletle dolduracak diyor. Ben şimdi devamlı olarak, Oğlum Abdurrahmana ve onun yaşındakileri öyle diyorum. Bugün sizlere kalmasın, biz de görelim inşallah diyorum. Modern nüller <gülüyor> bu bakımdan 48 senedir küsyide, cemaatime hep ümit verdim, hiç ya isten yana kaçmadım. Yani bu iş olmaz demedim, ya olacak, ya olacak o güzel gün gelecek inşallahu teala. Evet. Canan elinin bahçesinin bağı göründü, dost ikliminin lalesinin dağı göründü diyor. Şair. Bu kadar milyonluk bir neslin gelişi kulağıma hayır fısıldıyor benim muhteremimiler. Evet, gençler, gençler, yaşlıların tecrübesi bilgisi gençlerin hamze, hamle aksiyon ve cesaret ve şahlanışı birleşti mi netice mutlaka hayırdır inşallah ya ya davasına davasına çelik pençesiyle sımsıkı sarılmış efendim mutlaka o günü göreceğiz diye şahlanan fazilet iman ve aşk için yaşayan dev bir nesil yüce Rabbim bu millete çok görme Allah'ım diyor Muhtemel Müslümanlar, Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretleri, Gahr-ı Hira'da, Cebrail'den söz ettim size, melekler nurdan yaratılmış varlıklar dedim. Heyeti asliyesini değiştiriyor. Müşrik bir kardeş gibi Peygamber Efendimiz'i kucaklıyor. Bayıldı dedim ya o hali, o dehşeti görünce. Peygamber Efendimiz tekrar ayılıyor. Ve Cebrail aleyhisselam, İkra diyor, İkra, oku ya Muhammed. Allah'ın Rasulü ma enbi kariin. Ben okuyucu değilim buyuruyorlar. Yani şimdiye kadar <gülüyor> ya kafirler, kafirler, çatlasalar da, patlasalar da, kahrolsalar da. İslam peygamberi ezelden ebede bütün ilimleri Allah'ının rahleyi tedrisinden öğrenmiştir. Nebi'yi, Arabi'yi, Ümmi'yi, Mekki'yi, Kureyşi'yi, Sümmel Medeni, muhterem Müslümanlar. Evet, her haliyle Vahdaniyet medresesinde Hazreti Adem'in hocası kimdi Müslümanlar? Ben bazen... Kapı Camii'nin cemaatine böyle sual soruyorum. Uykunuz kaçsın diye. Hazreti Adem Aleyhisselam kainatta tek insan ve ilk peygamber. Hazreti Adem'in hocası kim? Allahu Züljala. Allahu Züljala. Ve allama Adem el esma e kullaha. Sümme aradahum alel Fekal enbi'uni bi'asma'iha ve le'ayyin kutum sadikin muhtaram cumalar ey benim meleklerim arz üzerinde bir er bir insan zatıma bir halife yaratacağım ne dersiniz melekler biraz buruştular Kendine, kendilerine göre tabire caizse. biraz kekremsi bir tavır takındılar dalu etekal fiha ben yursu fiha ve yeskud Ey bizim Allah'ımız Yüce Rabbimiz arz üzerinde kan döken can yakan, fesat çıkaran bir halkı mı yaratacaksın? Melekler böyle verdiler. Nurdan yaratıldıkları için Cenab-ı Hak istişarenin sünnet olduğu buradan da çıkıyor muhterem mümirler. Mühim bir işi yaparken mutlaka istişare ediniz. Peygamber Efendimiz وَشَاوِرْهُمْ fil الْاَمْرُ Cenab-ı Hak'tan bunu telakki ediyor. Ya Muhammed bir işi yapacağında sahabenle istişare et ve izâ azemte fetevekkel alâllâh bir şeye azmettin mi artık Allah'a teslim ol ve tevekkül et, itimat et, sonunu Allah'ı celal yaratır ve lütfeder inşallah Melekler böyle kan dökücü, can yakıcı, beşeri mi halk edeceksin <gülüyor> diye verdiler. Ben sizin bilmediğinizi biliyorum ey meleklerim. Binaenaleyh Adem'i yaratacağım dedi ve yarattı. Sonra da bütün eşyanın isimlerini Cenab-ı Adem Aleyhisselam'a bir lahzada talim buyurdular. Bir lahzada talim buyurdular. Ya. Peygamber Efendimiz ''Utitu ulûmel evvelîne vel âhirîn'' buyuruyorlar. ''Utitu ulûmel evvelîne vel âhirîn'' Hazreti Adem'den ve daha evvelinden günüme Gününden sabahı haşla kadar bütün kainatın ilimlerini Cenab-ı Hak bana verdi buyuruyorlar. Mevla verdim dedi mi? Mani yok. resul Efendimizin zaman zaman sohbetlerde duasını talim ederim kardeşlerime. Bazen gençlere yazdırdığım da olmuştur. Sabah ve akşam Peygamber Efendimizin okuduğu bu duayı ezberle mümin kardeşim. Allahümma la mani alim ahtayt, ve la mouti alim e amanat, ve la rad alim aqzayt, ve la yanfauz eljet min keljet. Tamam mı? Gençler, bilhassa sizler mutlaka ezberleyeceksiniz. Allahümma la mani alim ahtayt. Rabbim sen bir şeyi verdin mi? Kimse mani olamaz. <gülüyor> bir çeşmeyi sen kapattın mı? Kimse açamaz. Bir kazayı sen mukadder kıldın mı? Kimse redefemaz. Evet. وَلَا يَنْفَعُ ذَلْجَدٍ مِنْ كَلْجَدٍ Ezelden ebede bütün kainatta şan ve şahret, emir ve murat ancak senindir Yüce Rabbim. Hiç kimse kimseye sen yazmadan fayda veremez, hiç kimse kimseye sen yazmadan şerri dokun şerrini dokunduramaz. Yüce Rabbim daima bizim için hayırlar takdir buyur Ya Rabbi diye dua ediyoruz. Muhterem Müslümanlar, Peygamber Efendimiz, Miraç gecesinde, Rabbim bana üç elim verdi, diyor. Biri şeriat ilmi, tebliğine memurum, diyor. Şeriatı tebliğ üzerime farzdır. Biri risalet ve nübüvvet ilmi, ketmetmeye mecburum, diyor. Peygamberlik ilmi, o ancak peygambere ait bir ilimdir. Biri de velayet ilmi, velilik ilmi, Hızır Aleyhisselam ve Musa Aleyhisselam'ın cilvesini efendiler, müminler eve vardığınız zaman Suretül Kehfi açınız Suretül Kehfi açınız Yarı Elham'da derdi ona biliyorsun Evet 15. cüz Sure-i Kehf'te Cenab-ı Musa Aleyhisselam'a Hızır Aleyhisselam'ın hadisesini açınız orada Hz. Musa Aleyhisselam Kelimullah Cenab-ı Hızır Aleyhisselam Veli'yullah nübüvvetinde ihtilaf vardır bazıları nebi bazıları velidir demişler Hızır Aleyhisselam için fakat veli olma ciheti tabi kuvvet kazanıyor Cenab-ı Musa Aleyhisselatu Vesselam Efendimiz bukhari Şerif hutbe okuyor arz üzerinin alemi en alimi olarak böyle kendine ufak bir neşe geliyor Cenab-ı halik Zülcelal kendisine Hızır aleyhisselamla mülakatını işaret ediyor ve yanında Yuşa aleyhisselam veziri, manevi veziri çıktılar, birleştiler ve dedi ki ya Hızır Sağ arkadaşlık etmek istiyorum biraz ya Musa sen benim işlerime tahammül getiremezsin söz sözü açıyor Müslümanlar ama bu Kur'an yani ben size hikaye falan anlatmadım hiç. baştan beri tamam mı? Söylediğim bütün itikadiyat, ameliyatta, İslam'ın ve Hazreti Kur'an'ın içinden geliyor. Cenab-ı Musa Aleyhisselam'a, Hızır Aleyhisselam diyor ki, ''Ya Musa, sen benimle arkadaşlığa sabredemezsin.'' ''Ya Hızır, inşallah beni sabredenlerden bulursun, benim arkadaşlığımı reddetme.'' diyor muhterem bimler, de gemiyi deli vermesi, çocuğu katledi vermesi, yıkılmak üzere olan duvarı doğrultu vermesi ve üç seferinde de Musa Aleyhisselam, ya yanlış yaptın diyor, bu senin yaptığın doğru değil diyor. Musa, ya Musa hani sabredecektin, itiraz etmeyecektin. Üçüncüsünde, kala hafiraku beyni ve o Ya Musa artık senin için bin tane hikmet hazırlamıştım, en baştaki üç tanesine sabre ayrılacağız, çare yok diyor. ...velayetin cilveleri... ...tutayım Müslümanlar... ...Hacı Beysade Hocamı gene rahmetle iade ediyorum... ...kürside böyle bir şeyi söyledi mi... ...Konya radyolarından birinde Hacı Beysade Hocamızın... ...saat 9'u 20 geçeden herhalde 10'a kadar Hacı Beysade Hocamızın sohbetini veriyor... ...Konya radyolarından biri... ...geçenlerde kulağıma geldi... ...koca kutup konuşuyor işte... ...o günkü sohbetlerinden banta kayıt veriyorlar... Ya bu da büyük bir nimet değil mi muhterem Müslümanlar? Ya, ya, ya. Ah bir imkanı olsun da Peygamber Efendimizin banttan bir sesini dinleseydik değil mi muhterem Müminler? Ya. Hacetül Veda'da deve üzerinde konuşmasını bir kaydetseler de bir dinlesen. <gülüyor> muhterem Müminler, Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri, eğer gönlümüze ışık verirse vallahi buradan kulağımızı uzatıp peygamber efendimizi dinleyebiliriz. Yüce Rabbim bu memleketin manevi sahiplerinde çoğalt ya Rabbi. Salihler, salihler ve veliler salihler ve veliler Allah dostları sen ki sen ki Zavallı mahluk nefsinin esirisin. Ama o veli dediğimiz büyük zat nefsini bir defa ezmiş ve çiğnemiş, mücadeleyi ve mücahadeyi kazanmış, Allah dostlarından olma şerefine nail ve masdar olmuştur. Muhterem Müslümanlar, tabii ki saatlerin durumu böyle bu defa mukaddime de yarımda kaldı yani konuya giremedik ya mukaddime de yarı kaldı gelecek cuma dersimizde peygamberler peygamberinden söz açacağız inşallah sadece muhterem Müslümanlar şurayı tamamlıyorum Peygamber Efendimiz Gar-ı Hira'da Cenab-ı Cebrail kaldırdılar İkra ya Muhammed Ma bir karin bu, bir daha sıktılar böyle. Hatta hasale minnel cehd. Peygamber Efendimiz biliyor ki bayağı takatımız zorladı. Kardeşim Cebrail beni üç defa böyle sıktı, bıraktı. Ekraya Muhammed, okuya Muhammed dedi ve sonra Hazreti Kur'an'ın ilk ayetleri. Kapı caminin kürsisinden. Bütün bir beşeriyete sesleniyorum Ey ruhu sağır insanlar Ey kalbi sağır insanlar Ey vicdanı sağır mahluklar Ey İslam'ın aleyhinde olanlar İslam geldiği zaman cemiyetler geri kalır diyen alçak düşünceli zavallı sefihler Cenab-ı Cibril'in İslam peygamberine getirmiş olduğu 6666 ayeti ayat ilahiye 600 sayfeli Kur'an-ı Azim'in ilk ayetleri böyle başlıyor. Estaizu billah اِقْرَأْ بِسْمِ رَبِّكَ الَّذ۪ي خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقْ اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ الَّذ۪ي عَلَّمَ بِالْقَلَمْ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ 5 ay-i ve Kapı caminin muhterem müminleri İman dolu insanlar, Hazreti Muhammed'in ümmeti. Size söylüyorum, size söylüyorum. Kur'an-ı Kerim'in 6000 küsur ayatının ilki, ilk kelimesi okku diye başlıyor. Okku. İslamiyet cemiyetleri cahil mi bırakır? Pu senin suratına. Ya ya 1400 küsur sever Kâri Hira ve Kur'an-ı Kerim'in ilk kelimesi ilk ayetleri ikra oku Bismi Rabbikellezi halak o Allah ki beşeriyeti, insanlığı ve bütün mahluka, mahlukatı yoktan yarattı. Yaratıcı Allah'ın ismiyle, adıyla oku halakal <gülüyor> insana min alak oğlunu uyuşmuş kan evvela beni sonra kan muhterem Müslümanlar sonra et, sonra içerisinde kemikler sonra Cenab-ı Hak orada o vücudu kudret fırçasıyla tersim eden meleğe sen çekil ey meleğim diyor. Onu çekiyor ve fihi min ruhi fehvasınca kendi kutsi ruhundan ruh nefk ederek Adem'i halk ediyor muhterem miller. Yani rahmi maderdeki insanoğlunu ruh nefk ediyor ve rahmi maderde yavrucağız İlahi kudretle o günden itibaren yavaş yavaş devinmeye başlıyor Allah'ın kudreti. Burada bile söyleyecek çok şey var Müslümanlar. Fakat vakitler böyle geçici. Dünya ömrü de bu kadar çabuk geçici işte. Tedbirli olmayı Cenab-ı Hak nasip etsin inşallah akibeti hayatımızda gülerek ölmek için bugünden hazırlıklı varmayı nasip etsin Rabbimiz. Halakal <gülüyor> insane min halaq bin alak bu yurttan sonra Cenab-ı Hak ikra ve rabbukel ekramul lazı allama bil kalem dikkat buyurunuz. Oku o en kerim olan Rabbi'yi adıyla oku ki allama insane ma'alem yaalem insana bilmediğini kalemle öğretti diyor. İnsana bilmediğini kalemle talim etti. Yani İslam'ın ilk emri muhterem mimiler, oku ve kalemle başlıyor, yazmakla başlıyor. Ya Onun için memleketin genç evlatları, memleketin taze nesli, geleceğimiz gençliğimizdir. Allah'ın aşkına okuyunuz, Allah'ın aşkına yüksek tahsiller yapınız. Allah'ın aşkına İslam'a İslam kara gözlükle bakanları mahcup ediniz. Ey memleket evladı, dünyanın ve ebedi hayatın bütün ilimleriyle mücehhez yetişiniz. Dünyada zatı haktan tutun arzun merkezine kadar, muhterem Müslümanlar, ecram semaviyeden arzun merkezine kadar bilmediğiniz şey kalmasın evvela Allah'ı bilin Resulü bilin, Kur'an'ı bilin İslam'ı bilin, imanı bilin aşkı bilin Allah dostlarını bilin ve bununla da çabukça yetişin ve davanıza sahip olun diyoruz muhterem Müslümanlar gelecek cuma dersinde Peygamber Efendimizle beraber sizle birlikte ağır ağır garı hıradan ineceğiz inşallah Yalnız şunu, hepinizin kulağına küpe olarak taktım, küpe olarak takmış oldum. İslam okumakla kalem ve yazmakla başlayan bir din, bu hakikati tam tersine çevirerek İslami devirlerde cahil kaldık diye yüz seneye yakındır memleket evladına zehirli haplar yutturmuşlar. Evet muhterem Müslümanlar, kendileri beyhaneler, kerhaneler ve kumarhanelerde meşgulken, Avrupa, apolleler yapmış, atomu icat etmiş, hidrojenin yanından geçmiş, proton demiş, elektron demiş ve emsali demiş, fantomları yapmış, bugün göze görünmeyen uçak yapacağım, milletin ve halkın canını alacağım diye uğraşıyor. Hala bizimkiler meyhane ve kerhane derdinde. <Gülüyor> Muhtememizler, İnşallahu Teala, Rabbi Zülcelal'imiz bizi kimseye bırakmayacak. Hidayetiyle gönlümüzden tutup Zatına çekecek diye dua ediyoruz Şunu istiyoruz Dedelerimize layık bir millet olarak Yeniden yeşersin Rabbimiz bizi inşallah ecdadımıza Osmanlıya layık Layık olarak Rabbimiz yeniden yeşersin inşallah Muhtemelen Sözümü bir Osmanlı Şairinin Peygamber Efendimiz için Söylediği bir Dörtlüğe getireceğim ve dersi keseceğim Bir iki dakika geç girsem. Peygamber Efendimiz'in hatırı için beni bağışlasınız olmaz mı Müslümanlar? Bir iki dakika. Öyle diyor. Osmanlı şairi, Garı Hıra'da Cebrail'den vahiy telakki eden Nebi Zişan'a böyle sesleniyor. Gubarı payine almam cihanı ya Resulallah. Değişmem heft asumanı. ''Değişme muhina heft asumanı ya Resulallah.'' Duyunca makdemi teşrifin adem sülbü pakimden değiştiği habbeye bağı, cinanı ya Resulallah. Bak bak Osmanlı şairimiz ne diyor bak. Delikanlı kardeşim, mümin kardeşim. Allah Resulü için Osmanlı şairimiz ne diyor bak. Ayağın tozuna Ayayın tozuna karşılık dünyayı cihanı almam ya Resulullah. Yani bir yere sen ayak bastığın da mübarek ayağın değdiği tozlar varsa var ya şöyle avucumun içerisine onu alsam sürme diye gözüme çeksem o tozun karşılığında bana bütün ecram ile kainatı verseler vallahi değişmem ya Allah. Değişmem muhinga heft o ya Resulullah. Bir kılına, sakalının bir teline yedi kat gökleri sirtveyi müntehasıyla verseler almam ve değişmem ya Resulullah. Duyunca makdemi teşrifin Adem sulvi pakinden. Duyunca makdemi teşrifin Adem sulvi pakinden değiştiği habbeye bağlı cinanı ya Resulullah. Hazreti Adem Hz. Adem, Sülbü'nden Muhammed'in geleceğini duyunca Cennet bahçelerini iki buğday tanesine değişiverdi geçti diyor <Gülüyor> Muhterem Müslümanlar cennette kalacaklardı Bal ırmakları, şarap ırmakları, süt ırmakları, güzel pınar sularıyla ırmaklar akıyor ya Huriler, dilmanlar devletler ve devletler ve devletler Ama Hz. Adem'in kulağına bir fısıldı geldi ya Adem cennet üreme ve çoğalma yeri değil neslinden Muhammed gelecek o ise dünyada olacak sulb-i pakinden sulb pakinden Muhammed'in geleceğini böyle fısıltıyı duyunca değişti habbeye bağı cinanı ya Resulallah. evet muhterem Müslümanlar biz o peygamberi zişanın ümmetiyiz elhamdülillahi teala ya muhterem müminler ve inşallah Peygamber Efendimiz'den deryadan bir katre, güneşten bir zerre bir şeyler söylemeye çalışacağız muhterem müminler. Evet, yalnız sözümü şöyle kapatıyorum. Kapı cami, Kapı cami esaslı bir tamire alınmıştır. Allah razı olsun. Eskiden beri hizmet veren kardeşlerimiz, yine hizmetin başında koşturuyorlar, muhterem Müslümanlar. Üzerinin kurşunları birçok yerlerden bakınız, akıntılar, kubbeleri, hep beraber bakınız muhterem Müslümanlar, kubbeleri, yazıları. Yani kapı camimiz çok çok mübarek bir cami, hocanız olarak ben 48 senedir bu kürsüden öyle diyorum harem-i şerifte aldığım zevki alıyorum bu kürsüde Kabe'nin karşısında konur konuşurken aldığım feyzi bu kürsüde aynen Cenab-ı Hak lütfediyor biraz da aklınızın dışı bir şey söyleyeyim Ladik Laca yedilerden de biliyorsunuz ebdaldendi öyle derdi Türkiye'de iki camiyi büyük evliya büyük veliler Türkiye'de iki camiyi hiç unutmazlar feyyaz muhabbetlerdir derler İstanbul'da falan mercan yokuşunda falan cami, Konya'da kapı camii derdi Ahmed Ladik dedikler Ahmed Amuz, Konya'da kapı camii derdi. Ve Hızır Aleyhisselam ve birçok büyüklerin, Hacı Defne Hazretlerinin imamlık devresinde sabah namazını kapı camiinde hocaferin arkasında kıldığını söylerdi. Bu da biraz akıl tavrı bir şey ama ne olacak zaten akıl ne ki yani. Mevlana'mız <gülüyor> evet Mevlana'mız öyle diyor. Akıl, yar ve yarem yâverimiz mükellefiyetin sırrıdır diyor. Aşk alemine geldi mi çamura gömülmüş eşeğe benzer. Devindikçe batar diyor. Aşk alemine geldi mi? Feritkan, Feritkan dini felsefeli esaslar, diyanetin baskılarından, Feritkan merhum, Kemal Edip Bey'in üstadı Feritkan merhum öyle diyor. Bu akıl denen iblis diyor. Meğer ki vahiyle ile Duyuyor musunuz Müslümanlar? Bu akıl denen iblis diyor, "Mer ki vahiy ile ışıklana. Eğer vahiyden ışık ve nur almazsa en korkunç insanlar aklı en sivri kişilerin arasından çıkar." diyor. Öyle mi? Tarihi tecrübelerde böyle. Firavunlar, firavunlar, muhterem Müslümanlar, nemrutlar, şeddatlar hep çok akıllılardan çıkmıştır. Allah Ebu Cehil'lerin şerrinden İslam muhafaza eversin. Muhteremimler, ben Hafızalettin kardeşim zaten hüdde birkaç defa söyledi. Ben de bir defa söyleyeyim de kapı caminin yardımında, tamirinde bizlerimde bir el emeğimiz, bir şeyimiz bulunsun dedim. Onun için ben geçen sefer İmam dediğim yaptığım gibi Rabbi Zülcelal'i muhafaza bursun gösterişten esirgesin. Kendi rızgımdan ayırarak 5 milyon kapı caminin tamirine veriyorum. Ve kardeşlerinden de Bugün şöyle bir cüzdanlara silki verin bakalım diyorum. Şu kapı camiimizin, şu kapı bitecek zannetme, mümin kardeşim. Verince, verince bitecek zannetme. Bire on verecek, bire yedi yüz verecek, bire inna Allahu icerzuku men yashau bir gayri hisap ve bire hesapsız verecek inşallahu teala. Allah'ın ahdi bu inna Allahu la yuqul fil miyat cenan ahdinden dönmez. İçinizden bazılar diyecek ki ya hocam bu bir cuma değil beş cuma değil. Ey Müslümanlar bak bir cuma değil beş cuma değil asırdan beri kapı camiinde namaz kılıyoruz. Ve sabahı haçta kadar da bu cami böyle kalacak. Tamire ihtiyaç var. Bakarsan bağ olur bakmazsan. Daha olur ya, ecdadımız böyle demiş. Binaenle biz mabedimize bakacağız. Bu çürümekten, tahriyetten, haraptan kurtulacak inşallah. Böyle kapı caminin feyz bereketi bıraktığımız evlatlar ve torunlarımızın da irşadıyla kıyamet sabahına kadar nur içerisinde devam edecek inşallah. Teala. Sallu ala Resulina Muhammed. Buyurun aşk ile kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah. وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ Kelime-i, tayyibe-i, münce-i mübarekesiyle çene kapamalar nasibi mukadder eyleye. Hakkı, hak bilip hakka itiba, batılı Batı bülüp batıldan iştinab eyleyen zümre Salihine Mevla cümlemizi ilhak eyleye. Amin. Şeriatı garra-i Mustafa i Mustafaviye ve ittibalarımızı yevmen fevma müzdad eyleye. Amin bize ve bütün din kardeşlerimize cennet nimet ve aksal gayemiz olan cemali ilahiyyesiyle iltifat ve ikram ile subhan Rabbi rabbil izzati <Sessizlik> amma yasifun ve Selamün alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin fatiha